Hocam ben 1984 yılında, yani ta üniversite ikinci sınıftan itibaren hizmet ile, camia ile, cemaat ile üç şey kullanmış. Onlarla tanıştım. Üniversite okuduğumuz dönemlerde babamın gönderdiği haçlıklarımı dahi Allah rızası için verdim. Çok çeşitli kademelerde görevler ifa ettim, iş hayatına atıldım, burslar verdim. Borçlu olduğumuz dönemlerde dahi öyle trans haline geçirildik ki yine de verdik. Hepsi Allah rızası içinde. Şimdi diyor, gelinen bu noktada bizim yapmış olduğumuz bu fedakarlıkların Allah tarafından değerlendirilmesine bir olumsuzluk oluşur mu? Zira bugünden baktığımızda aklımızı yeterince kullanmadığımızı düşünüyorum. Bir değerlendirme yapar mısınız demiş. Bir kere bu insan Allah rızası için olduğunu inandığından dolayı vermiş. Yani herkes kendi Hani şöyle bir hadis olması lazım. <gülüyor> ''Niyyetül mü'minî hayrun min amelihi'' ''Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır.'' Şimdi bu insan iyi niyette yapmış. Ben o, o orada çalışan çok sayıda iyi niyetli insanı tanıyorum. Geçen hafta o mutabakat metnini açıklamamızın sebebi öyleydi. Harun Hoca bu hadis miydi? ''Niyyetül mü'min hayrun min amelihi'' Hadis olacak değil mi? Tamam. Ben öyle biliyorum da yani yanlış bir şey söylemiş olmayayım diye. Şimdi bir hata etmiş olabilirsiniz. Önemli olan hatadan tevbe edersiniz. Ondan sonra elbette ki Cenab-ı Hak sizin yaptıklarınızı boşa asla çıkarmaz. Zaten Allahü Teala günah bile işleseniz tevbi, yan, hatayı anlayıp da kendinizi düzeltir. Ondan sonra artık e, günahlarınızı terk ederseniz Allahü Teala Furkan 68'de sizin günahlarınızı affetmekle kalmayıp sevaba çevireceğine de söz veriyor. Çünkü günahı bile sevaba çeviren Cenabı Hak senin yaptığın iyiliklere elbette ki en az onun katı sevap verecektir. Evet.